Assalamu ve Rahmatullahi wa verreketa. Alhamdulillahi rabbilah alemino salatu wa salatu wa ala rasulina Mohammed in ala Mohammed. Muhammed. E, kardesh sis e, siz sis sis sis sis sis sis sis sis sis sis sis sis sis sis sis ilk sis sis sis sis sis Muntakım kardeş inşallah sırasıyla gidelim de bu kardeş Allah razı olsun samimi bir şekilde e, neye inandığını veyahut kafasına takılı olan sorulara cevap arıyor. Biz de Müslüman olarak e, böyle bir burhanla, delille bu kardeşe inandığımızı söylememiz gerekir. E, Allah razı olsun Musa abi abideyindi ancak inşallah biz de etrafında e, dönmek istiyoruz. Hakan kardeş beni duyuyorsunuz zannediyorum sorunuz şu muydu yani niçin kendinizi selefi olarak tanımlıyorsunuz yani ya da selefilik ne demek böyle miydi? Heh. Şimdi e, Musa abi söyledi yalnız lütfen soru cevaplı konuşacağız sizinle bu daha iyi anlaşılır inşallah. E, ben size desem ki ne siz nesiniz? Yani kendinizi nasıl tanımlarsınız? İlk söyleyeceğiniz şey neydi? Ha tamam. İki yaklaştırmam gerekiyor. Tamam. Pardon. Pardon. Siz, Yani size desem ki ne, siz kimsiniz? Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Dersiniz ki ben Müslümanım değil mi? Yani böyle bir şey söylersiniz. Öyle mi? Yani Müslümanım demek evet. Müslümanım demek gerçekten güzel bir şeydir. Güzel bir e, tanımdır. O halde ben size şöyle dersem ne dersiniz? Peki hangi Müslümanlardansınız? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةِ Setefteriku ala thelase sebeïne mille. Kulluha fin nâr illa wahide Benim bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacaktır. Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna. Şimdi bu hadisi dikkate alarak bu 73 fırkanın ortak özelliği şu idi. Müslüman olmaları. Değil mi kardeş? Siz bana katılıyorsunuz bu konuda. Hepsi diyorlar ki biz Müslümanız. Öyle mi lütfen onay onaylayın çünkü ben anlamanızı önemsiyorum. Ha peki siz bu fırkanın hangisisiniz? Siz bu fırkanın hangisisiniz? Peki, evet, evet, siz dediniz ki ben Kur'an'a ve Peygamber'e iman eden fırkanın mensubuyum, bir Müslümanım. Peki ben size desem ki bu 73 fırka da diyor ki ben Kur'an'a ve Peygamber'e iman eden bir Müslümanım. Ne dersiniz? Öyle mi kardeş? Bu 73 fırkanın hepsini, çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ne? فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةِ Yani bu ümmetten ol, ol, olmak için bu 73 fırkanın hepsi diyor ki biz e, biz diyorlar Kur'an ve sünnete yani Kur'an'a ve peygambere iman eden Müslümanlarız. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların bu tanımlarına rağmen kendilerini e, sadece bir fırkanın cennete gideceğini, o birlerin ise ateşe gideceğini haber vermiştir. Dolayısıyla Siz dediniz ki ben Kur'an'a ve peygambere iman eden bir Müslümanım. O halde sizin bu sözünüz üzerine ben diyorum ki siz kaderi inkar eden, kaderi inkar eden kaderiyesiniz. Çünkü kaderiye diyordu ki ben Kur'an ve sünnete iman ettim ve Müslümanım diyordu. Siz kaderiyesiniz. Siz kaderiyesiniz. Çünkü sizin tanımınız onların tanımına benzediği. He kardeş inşallah biz bu kısmı bitirelim ona da inşallah döneriz olur mu? Siz kaderiye değilsiniz. Peki siz imanı marifet bilen mürciye misiniz? Yani iman bilmekten ibarettir diyen e, tasdik aramayan mürciye misiniz? Çünkü onlar da diyorlardı ki ben Kur'an'a ve sünnete iman eden Müslümanım. Peki siz büyük günahı, günah işleyeni kafir gören harici misiniz? Harici de değilsiniz. Peki kardeş o zaman sizin hangi Müslüman olduğunuzu Allah Resulü sallallahu aleyhi diyor ki ne bir tanesi kurtuluşdadır. O kurtuluş kurtulan fırkanın Fırk ve Fırka'nın bir müntesibi olduğunuzu ortaya koyacak bir tanım gerekiyor size. O da nedir? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'e yanındaki ashab diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam men hiye hangisidir bu fırka yani bu kurtulacak olan fırka hangisidir? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam ve, ve ma ana alayhi ve ashabih. Ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. Dolayısıyla, ha tamam kardeş. Pek peki inşallah biz 30 saniye sana müsaade ederiz. Maşallah bu iki buçuklarda sana telefon geliyorsa, sen ya e, bizden zaman farkıyla farklı bir ülkedesin. Veyahut Veyahut e, efendime söyleyeyim çok böyle yoğun bir bir kardeşsin Allah sana hayırlar versin Allah sana hayırlar versin <gülüyor> <gülüyor> He, İnşallah ama arkadaş e, duyamıyor olabilir Musa abi yani çünkü müsaade istedi yoksa telefona bakardı e, demek ki o da önemseyerek dinliyor bunu gösteriyor bu. <gülüyor> Öyle mi? Busa <gülüyor> e, bi diyar diyor. Musa abi bu işleri daha iyi biliyorsunuz inşallah da. Yani ben Allah razı olsun siz orada izah ettiniz ancak bu kardeş kardeş bilmiyorum ben istiyorum beni işitsin. Yani böyle dün dün biliyorsunuz farklı bir birisi vardı <gülüyor> odada ancak soru sorunca işler farklı oluyor muhatabımızın hem seviyesini anlamış oluyoruz hem neye inandığını anlamış oluyoruz He. <gülüyor> He. İşte kardeş burası davet yeridir inşallah biz ben Allah'a davet ederim diyenden daha güzel sözlü kimdir diyor ayette İnşallah, inşallah Ee, biz e, <gülüyor> burada bunu bu bu, bu görevimizi yapacağız. E sorulara mı bakayım? Ee, kardeş gelince geldiğinize haber verin bana Hakan kardeş. Ha tamam. Tamam. İnşallah ben oraya da geleceğim. He. Tamam. Tamam. Yok yok kardeş vaktimizi almıyorsunuz. Hoş geldiniz. Şimdi ben size bir kurtuluşta olan bir tek fırka olduğunu söyledim. Dolayısıyla bugün aynı lafzı yani tarih boyunca İslam tarihi boyunca bütün sapık fırkalar bütün dalalet fırkaları kendilerini Kur'an ve sünnetle tanımladıkları için hatta Allah Resulü ve Vesselam bir rivayette bu kurtulan fırka hangisidir dediğinde Allah Resulü ve Vesselam benim ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir demiş. Bir başka rivayette de bir başka rivayette de vahiyel cemaat ah. o cemaattır demiştir. Yani cemaat ehli sünnet vel cemaat. Peki kimdir ehli sünnet vel cemaat? Biz kendimiz ehli sünnet vel cemaatız. Ancak Bütün fırkalar yine kendilerini Ehli Sünnet ve Cemaat'tan kabul ettikleri için Şialar hariç onlar kendilerini Sünni diye tanımlamıyorlar. Eee Ehli Sünnet ve Cemaat diye tanımladıkları için biz de diyoruz ki bunu daha doğru ifade edebilmek için diyoruz ki ne biz ashabın anlayışı üzereyiz. Yani selefi anlayış üzereyiz. Selef'ten kastımız nedir? Onu açıklayalım. Selef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetişmiş ashabtan sonra ondan sonra gelen tabiinden sonra da onlara tabi olan etbaat tabiinden oluşan bu üç kuşaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki hayrul zamanı karni e, e, hayrul hay, e, hayru zamanı karni e, Allah'ın böyle bir şeydi. Sonra benden zamanların en hayırlısı benim dönemimdekiler. Sonra ondan sonra gelenler. Sonra ondan sonra gelenler. Dolayısıyla bu üç kuşak bizim ashabımızı oluşturmuşlardır. Yalnız saydığım bu üç kuşak içerisinde demin ismi geçen mezhep imamlarımız da mevcuttur. Yani tabi'in ve sonrası için. Dolayısıyla biz Şunu ifade ediyoruz. O günde din olmayan bir husus bugün de din değildir. Yani ashabın yaşadığı dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ile kendilerini yetiştirdiği dönemde din kabul edilmeyen bir şey bugün de din kabul edilmez. Dolayısıyla bir kimsenin ben Müslümanım demesi ben haktan yanayım demesi, ben ehli sünnet vel cemaatım demesi, onu bu sözüyle, onu bu sözüyle hak üzere olduğunu göstermez. Dolayısıyla ne diyoruz? Diyoruz ki, biz Kur'an ve sünneti, ashabın anladığı gibi anlamak isteyen kimseleriz. Zannediyorum siz de bana katılırsınız. Yani, o günde din olmayan bir husus, Bugün de din olmaz. Ne olur? Sonradan uydurulmuş bir şey olur. Dolayısıyla biz bu yetmiş üç fırkadan, yetmiş iki fırkadan diyelim bir tanesini istisna tutuyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu istisna tuttu. Ee, bunu istisna tuttu. Dolayısıyla e, bu yetmiş iki fırka hangi görüşü olursa olsun, hangi görüşü olursa olsun, bu görüş itikadi bir görüş olsun, Bu, bu görüş ameli bir görüş olsun. Hangi görüşü getirirse getirsin. Biz o görüşü alır. Ashabın anlayışına uyuyor mu uymuyor mu ona bakarız. Niçin ashabın anlayışı diyoruz? Lütfen bunu da izah etmeme müsaade edin. Sonra inşallah sizin sorduğunuz sorulara ben cevap vereceğim gücüm nispetinde. Şimdi şöyle diyelim. Mesela. Biliyorsunuz, hariciler Ali radıyallahu anhın karşısına dikildiler. Wa alaikumussalam ve rahmetullahi ve berekatuhu cemaat kardeş. Hariciler Ali radıyallahu anhın karşısına dikilip dediler ki, inil hukmu illa lillah. Yusuf suresi 40. ayeti okudular ve dediler ki, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. E peki sizce Ali radıyallahu anh bu ayeti bilmiyor muydu? Bilmiyor muydu? Biliyordu. Ancak Ali radıyallahu anh onların bu ayeti okumasına karşılık onlara şöyle cevap verdi. Dedi ki kendisiyle batılın kastedildiği hak bir söz. Dikkat ediniz. Kendisiyle batılın kastedildiği hak bir söz. Aynı günümüzde de biriler çıkar ya Allah bismillah Allahu ekber derler. Anlıyorsunuz değil mi? Söz gerçekten sözün kendisi haktır. Ancak bu İslami İslami anlayıştan veyahut sırat-ı mustakim anlayışından farklı herhangi bir fırkayı veyahut o fırkanın anlayışını temsil ediyorsa o zaman bu sözün kendisi haktır ancak içini doldurma ise batıl bir anlayıştır. Biz bu şekilde birbirinden ayırırız. Dolayısıyla her önümüze çıkıp da işte bakın size ayet işte Allah böyle buyurdu Nebi şöyle buyurdu denmesinden ziyade çünkü insanlar Kur'an'ı ve sünneti anlama yolunda Kur'an'ı ve sünneti anlarken hevalarına kapıldılar. Kendi akıllarının peşine düştüler. Dolayısıyla bunu yaparken de Ashabın anlayışından uzaklaştılar. Biz de diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle kendisi dahil Allah Azze ve Celle bizzat insanları vahiyle yetiştirdi. Dolayısıyla 1400 yıldır siz de lütfen katılmıyorsanız belirtin 1400 yıldır sizce Kur'an ve sünneti en iyi anlayacak olan Kesim kimdir? Resulullah'ın ashabıdır aleyhissalatü vesselam. Bizzat ashabıdır değil mi? Bizzat Resulullah'ın ashabıdır. Niye? Çünkü onlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'in dizinde yetişti. Çünkü onlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'in medresesinde yetişti. Hatta öyle ki ashab diyor ki biz diyorlar sabahleyin, Ee, biz diyorlar Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın yanına gittiğimizde korkardık çünkü olur ki diyor biz gaflete düşmüş, bir hata yapmışızdır da Allah bizimle ilgili Resulullah'a vahi indirmiştir diyerek Aleyhisselatu vesselam vahi indirmiştir diyerek halimizden korkardık. Yani şu an biz de gözetim altındayız ancak onların bir tanesi hata yaptığı zaman hemen Rabbimiz uyarıyordu. Aynı Abdullah İbn Mektumla ilgili Abese suresinde olduğu gibi hatırlayınız o sureyi ne diyordu ayette Abese ve tevallâ en jā'ahul Kendisine ama geldiğinde hemen yüzünü buruşturdu ve yüzüne eş gitti. Bakınız Allah Subhanahu ve Taala kimi uyarıyor? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi uyarıyor. Uhd dağı'ında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi emrine muhalefet etti sahabe hezimete uğradılar neredeyse helak olacaklardı dolayısıyla ashab Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dizinin, dizinin dizinin dibinde yetişmiş ve dünyada iken cennetle müjdelenmiş aynı şunda olduğu gibi o ağacın altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur ya da tevbe suresi 100. ayette Allah azza ve celle buyuruyor dikkat ediniz bu ayete lütfen dikkat ediniz was sabicuna el alina min al muhajirina wel ansar, wel ladina tabaruhum bi iksan, radi allah huan hum Allah ansarve muhajirin unjekillerendan, ve onlara ihsanla tabi olanlardan. Ihsanla tabi Isan kim? Kıyamete kadar onların izinde gidenlerden razı olmuştur. nardan, razu Allah'tan razı olmuştur. Dolayısıyla razu ayetin kapsamına Ashabı ölçü edinen, ashabı örnek alan, ashabın yaşadığı gibi yaşamak isteyen bütün insanlar girerler kıyamete kadar. Dolayısıyla demin Muntak'ın kardeşimin de izah ettiği gibi. Şimdi mesela birisi gelip bize derse ki, örnek veriyorum. Derse ki ee, e, ağza ve buruna su vermek farz değildir. Sizin konunuz olduğu için söylüyorum. Hemen delillere müracaat ederiz. Delillere müracaat ederiz. Bakarız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne söylemiş? Ne söylemiş? Ve ashab onu nasıl anlamış? Dikkat ediyor musunuz? Buna dikkat edin. Ben okuyacağım inşallah yazdıklarınızı. Ashab bunu nasıl anlamış? Ve delilleri getiriyor. Şimdi biliyorsunuz bu konu Hanefi mezhebi sünnet dediği gibi cumhurun görüşü, cumhurun anlayışı yani hanefinin dışında kalan diğer mezhepler bu konuda İmam Ebu Hanife'ye muhalefet etmişlerdir. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah kendisi ağız ve burnu demin siz dediniz ki abdestin farzları dörttür diyor Allah. İyi peki ben size sorayım ağız ve burun yani o farzlardan bir tanesi yüzleri yıkamaktır. Kollar dirseklere kadar yüz, baş, başın mesh ve ayaklardır. Siz bu dördü kastediyorsunuz. Peki bu ayeti, bu ayet mücmel bir ayet değil midir? Yani anlamı kapalı bir ayettir. Allah Azze ve Celle başlarınızı derken başın, baş, başımızı nasıl mesh edeceğiz? Yüzlerinizi derken peki ağız ve burun yüz kavramı içine mi girer, dışına mı girer? Dolayısıyla bizim ilim ehlimiz, Bunları konuşmuştur. Ancak İmam Ebu Hanife Rahimahullah orada ağız ve burunu iç dış organ olarak kabul etmedi. Yani yüzden saymadı, iç olarak kabul etti. Ancak diğer e, alimlerimiz ise, diğer mezhep imamlarımız ise dediler ki hayır e, ağız ve burun da yüzlerdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti tafsilini pratik olarak abdest alırken, Ağza ve buruna su vermeyi eee önemseydi bunun üzerinde durdu. Çünkü eğer bu rasul-i selatü vacip olmasaydı bunu önemsemezdi. Ve hatta buyurdu ki eğer oruçlu değil isen, oruçlu değil isen ağzına ve burnuna su verdiğinde bunu abart. Yani mazmaza yap, istinşak yap. Yani ağzında suyu iyice gezdir, burnuna, burnuna da suyu iyice çek. Oruçlu değil isen. Dikkat ediniz bu sünnet olsaydı yani Allah Azza ve Celle bu konuda e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hafif görseydi derdi ki oruçlu isen ağzına alma. Ancak dedi ki abartmayı terk et ama onun dışında abart. Ve buna benzer deliller siz oradan girdiğiniz için ben bunu, bunu, bunu söylüyorum. E, ne yazıldı orada ben inşallah ona bakayım. Hah. Tamam kardeş buna da ben cevap vereyim inşallah. Allah razı olsun. Birinci sorunuz diyorsunuz ki siz madem diyorsunuz siz yani siz Hakan kardeş siz bana diyorsunuz ki madem ashabın anladığı gibi anlamalıyız bu dini. Peki biz bunlara nasıl ulaşacağız? Hakkı batıldan nasıl ayıracağız? Sahih olup olmadığını nereden bileceğiz? Siz böyle söylüyorsunuz değil mi kardeşim? Ben de diyorum ki, biliyorsunuz din, din tevkifi bir meseledir. Yani din Allah emretmişse dindir. İnsanların emretmesi din olmaz kardeş. Yani kendisine ibadet ettiğimiz Rabbimiz, kendisine nasıl kulluk edeceğimizi bizlere vahiy ile bildirmiştir. Vahiy nedir? Bir, Yüce Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim. İki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti derken, bizzat fiili sünneti, hadisler yani ifade ettiği üçüncüsü takriri. Yani Aleyhisselatü Vesselam bir konuda sükut etmişse, bu da sünnet olarak biz bunu alırız. Yani ne demek sükut etmişse? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü vesselam Veda hutbesinde dediği gibi diyor ya size tebliğ ettim mi? Onlar diyorlar ki evet. Size tebliğ ettim mi? diyorlar ki evet. Üç defa ondan sonra diyor ki şahit ol ya Arap şahit ol ya Arap şahit ol ya Arap. Bir başka sözünde diyor ki ne sizi gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bıraktım. Yani bu dinde diyor Aleyhisselatü vesselam bu dinde dikkat ediniz. Bu dinde sizi cehenneme götürecek Ne kadar masiyet yani kötülük varsa hepsini haber verdim ve sakındırdım. Ve sizi cennete götürecek ne kadar taat yani salih amel varsa bunları da size haber verdim. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam davet görevini tam olarak yaptı. Takriri sünnetten kastımız Aleyhisselatü Vesselam bir konuda onun yanındayken bir hata yapılmışsa Sukut etmesi mümkün değildir. Mesela ashab diyor ki biz diyor ikindiden sonra kerahet vaktinde yani güneşin batmaya yakın olduğu zamanda mescide girer namaz kılardık aleyhissalatü vesselam bunu görür de bize ses çıkarmazdı. Dolayısıyla ne oldu? Ashabın bu uygulaması da bizim için sünnettir. Niçin? Eğer sakıncalı olsaydı aleyhissalatü vesselam derdik ki bunu yapmayınız. Dolayısıyla ve buradan ne anlaşılıyor? Hij zei bunu tasdik etti. Allah Azze ve Celle'nin, en dat vahiy was birisi Kur'an, ikincisi sünnet. Sünnet. dat hij Bunu en dat hij was en dat hij was en dat hij ki. en dat hij was en dat hij was en dat hij was en dat hij was emridir. dat hij Necm suresi Necm suresi 4. ayette olacak. Ve ma yantiki ani'l hewa in huwa vahiyun yuhha. O dan konuşmaz. O hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Yani yüce Rabbimizin emretmesidir. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam misvak kullanın demişse bunu Allah söylemiştir kendisine. Resulullah aleyhissalatü vesselam sakallarınızı salı verin demişse bunu hevadan değil Rabbimiz ona öyle emrettiği için söylemiştir. Dolayısıyla bizim için vahiy Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla herkes önüne bir ayeti açar istediği gibi anlar diye o zaman diyoruz ashab onu nasıl anladıysa böyle anlamaktır. Allah'a hamdolsun ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Kur'an'la ilgili buyuruyor ki, önünden ve arkasından batıl yaklaşmaz. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da bizleriz buyuruyor değil mi? Yüce Rabbimiz bu şekilde haber veriyor. Gerçekten Kur'an korunmuştur. Başka? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de korunmuştur. Allah'a hamdü senalar olsun. Nasıl? Eğer siz sünneti takip ederseniz yani mesela biliyorsunuz bizim sünnenlerimiz var. Mesela bir sahihi Buhari'miz var mesela. Bir sahihi Müslim'imiz var. Ve yani bunların adı sahih çünkü içindeki bütün hadisler zayıftır. Şey, e, sahihtir. Bunun dışında kalan mesela Ebu Davud İbni Mace, Nesa'i, Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi ve buna benzer. Bunların içerisinde de Allah'a hamdolsun bizim ehl-i sünnet alimlerinde, rical ilmi dediğimiz bir ilim var. Yani, başka hiçbir tarih, başka hiçbir bilgi bu kadar korunarak, bu zamana gelmiş değildir. Yüce Rabbimiz, vahiy iki türlüdür dedik. Kendi kelamı olan Kur'an vahiyini koruduğu gibi, sünnet vahiyini de Rabbimiz, muhafaza etmiştir, korumuştur. Zaman zaman, Taarruza uğramıştır. Zaman zaman insanlar bir takım şeyler e, uydurmuşlardır. Ancak, ancak nasıl mı? Peki ben size söyleyeyim. Lütfen bana şu an bir hadis uydurunuz. Bir hadis uydurunuz. Uydurabilir misiniz? Yani Allah'tan korkmazsanız ayrı bir şey demek istediğim. Hadis uydursanız bile bu tutmaz çünkü hiçbir hadis kitabına bunu koyamazsınız. Öyle mi kardeş? Önce bu konuda anlaşalım. Şu an örnek veriyorum. Ne derseniz deyin. Efendim ne derseniz deyin. Yani e, nasıl diyelim. E, hangi hadis? Bir hadis uydurun. Ben size serbest bakınız. Meydan serbest. Deyiniz ki kale falan veya ne derseniz deyin. Bir hadis uydurun. Bakalım sünnet korunmuş mu korunmamış mı? İnşallah oraya geleceğim ben. Ancak ben sizle münazara etmek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Allah için de Allah için de e, sizin bu Bu hayırlı sohbeti açmanızdan ötürü de gerçekten size teşekkür ediyorum ben. Hayır ben sizden istiyorum. O uyduranı uyduran. Peki kendiniz diyorsunuz uydurma diye. Peki bunun uydurma olduğu nasıl ortaya çıkmış kardeş? Bu sünnetin korunması değil midir? Hadislerin korunması değil midir? Bakınız siz kendinize cevap verdiniz. Sorunuza cevap verdiniz. O noktalı bıraktığınız yerleri inşallah bu sözünüzle doldurun lütfen. Anladınız değil mi ne dediğimi? Siz diyorsunuz ki ne ben koyamam ben yani herhangi bir hadis uyduramam ancak herhangi bir kitaba girmiş uydurma bir hadis olabilir mi peki bunun uydurma olduğu nereden biliniyor işte demin size bahsettiğim demin size bahsettiğim o rical ilmi dediğimiz sünnetin korunması hadisin korunması Allah azze ve celle diyor ki kıyamete kadar hak üzere kalmaya devam edecek bir topluluk mutlaka olacaktır. Dolayısıyla onlar sünneti de müdafaa etmişlerdir. Sünnetin mücadelesini de e, sünnetin mücadelesini de vermişlerdir. Dolayısıyla bizim hadislerimizde, bizim hadis kitaplarımızda hangisi zayıftır, hangisi uydurmadır? Bunların hepsi ayıklanmıştır. Şu an kendisiyle amel edilecek hadisler bellidir. Sahih hadisler Kendisiyle amel edilemeyecek illetli hadisler bellidir. Hatta zayıf kabul edilen hadislere bile bizim e, ehl-i sünnet vel cemaatın bir yaklaşımı vardır. Bununla beraber şunu da e, inşallah söyleyerek e, başınızı daha fazla ağrıt ağrıtmadan e, noktayı koyacağım. Biz selefiyiz derken, biz selefiyiz derken yani demek istiyoruz ki alhuzul kitabi was sunnati ala fahmi ashabil umma. Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak diyoruz. Aynı bizim söylediğimiz bu sözün içerisinde İmamı Şafii de selefidir. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbel rahimahumullah. Bunların hepsi selef anlayışı üzereydiler. Onlar ben demin size bir link attığım mezheplerimizi yani anlama konusunda, acizane burada ben bu konuyu da işliyorum mezheplerle ilgili. Dolayısıyla mezhepler de bizim selefimizdendirler ancak mezhepleri doğru anlamamış kimselere. Mesela siz hangi mezheptensiniz ben size sormak istiyorum. Siz hangi mezheptensiniz? Ha, demin Önce Hanefi mezhebindensiniz. Peki ben size soruyorum. Yani siz Hanefi'yim derken siz Siz Hanefi'yim derken siz yani Numan bin Sabit misiniz? Hanefi'nin kendisi misiniz? Siz diyorsunuz ki ben Hanefi'yim. Yani siz Numan bin Sabit misiniz? Yoksa Numan bin Sabit'e Yani özür diliyorum. Yani Bu çok önemli bu soru. O yüzden O mezhebe tabiim. Peki o mezhebe tabiim derken siz şöyle mi diyorsunuz? Ben İmam Ebu Hanife'nin bütün görüşlerini, bütün görüşlerini geldiği gibi kabul ediyorum. O manada mı böyle mi söylüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ha, siz diyorsunuz ki olduğu gibi kabul edilir. Peki ben size bir şey soracağım kardeş. Siz masum imam inancı taşıyor musunuz? Hani mesela biliyorsunuz Şiiler derler ki bizim imamlarımız masumdur. Günah işlemezler, şunu yapmazlar, hata etmezler. Peki siz siz bunu söylüyor musunuz? Diyor musunuz ki yani benim imamım, benim imamım yani İmam Ebu Hanife, Hata yapmaz diyor musunuz? İmam Ebu Hanife hata yapar mı? Yapmaz mı? Bunu soruyorum. Sizin inancınız yani gerçekten nasıl hanefi olduğunuzu ben bilmek için söylüyorum. Ee, i̇nşallah sizinle bir noktaya varacağız. Bir dakika kardeşi. Ee, peki, şöyle diyelim, bir dakika. Ha, ha tamam kardeş ben size onu söylüyorum lütfen. Peki. Ee, tamam o soru cevaplı gideceğiz de yalnız siz dediniz ki ben o mezhepten geleni olduğu gibi kabul ediyorum. Peki siz olduğu gibi kabul ederseniz yine kendinizle çeliştiniz. O zaman nereden bileceksiniz kendi mezhebinizdeki söz uydurma mı değil mi? Çünkü siz paza pazarlıksız teslim olmuşsunuz. Bakın dikkat edin lütfen sözüme. Siz dediniz ki ben dediniz ona pazarlıksız teslim oldum. Yani İmam Ebu Hanife'den geleni olduğu gibi kabul ediyorum. Ancak şimdi de diyorsunuz ki inandığım mezhepte veya diğer mezheplerde uydurma hadis gelemez mi? Ha? İşte ben size rical ilmi derken bunu söylüyorum. Siz pazarlıksız teslim olursanız, olduğu gibi teslim olursanız, bu hanefi görüşüdür denirse size, Hanefi'ye ait olmadığı halde bir görüşü benimsemiş olursunuz ki bu da size helal değildir. Dolayısıyla bu Hanefi mezhebine uymak değildir. Anladınız mı beni? O halde bu işin ilmini bilen insanlar var. Onlar da kimdir? Ben de size söyleyeyim mesela onu. Bizim hadis alimlerimiz, hadis muhafızlarımız cerh ve tadil ile, rical ilmi ile Hadisin sahih olanını, zayıf olanını, uydurma olanını ve sair birbirinden ayırmışlardır. Ancak peki e, İmam Ebu Hanife bilmiyor muydu ki mesela e, farklı farklı görüşleri olmuş? Demin size bir link attım. Lütfen sırasına uygun olarak o linkte mezhepler ve taklit diye bir konumuz var bizim. Mezhepler ve taklit. Şimdi siz bana derseniz. Ben Hanefi'yim derseniz ben size İmam Ebu Hanife'nin şu sözünü hatırlatırım. Siz Hanefi'yim derseniz o zaman İmam Ebu Hanife'nin bu sözüne uymanız gerekir. Allah sizden de razı olsun kardeş. Bakınız İmam Ebu Hanife diyor ki hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. İstiyorsanız İmam Ebu Hanife'nin bu sözü nerede geçtiğine size kaynak gösterebilirim. Çünkü biz Müslümanlar, biz selefi anlayışta olanlar, İmam-ı Hanife ve ona benzer alimlerimize iftira etmemek için ne yaparız? Onların gerçekten bunu söyleyip söylemedikleriyle ilgili mutlaka delille konuşuruz. Mesela bakın siz dediniz ki siz dediniz ki ben Hanefiyim. Ancak şöyle bir Hanefimisiniz? Mesela Şuradan bir e, nakil yapmak istiyorum. İmam Ebu Hanife diyor ki, sizinle paylaşayım. İstediğinizin de delilini inşallah veririm. İmam Ebu Hanife bakınız ne diyor? Delilimi bilmeyen kişinin görüşlerimle fetva vermesi haramdır. Bir başka rivayette, çünkü biz insanız. Bugün bir söz söyler, yarın ondan vazgeç geçebiliriz. E siz onu masummuş gibi sözlerini alıyorsunuz ki bugün halk içerisinde hanefilik veya şafilik maalesef tamamen uydurmaya dayalı. Yani tamamen derken birçoğu, birçok konuda. Aleykümselam e, Muntakim kardeş. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun. He. <gülüyor> Şimdi e, mesela aynı şunun gibi hani Hristiyanlar diyorlar ki biz Hristiyanlar ne diyorlar? Biz diyorlar İsa'ya bağlıyız aleyhisselam. Ancak gerçekte İsa'ya iftira ediyorlar. Onlara derseniz Hristiyanlara siz niçin diyorsunuz ki İsa Allah'ın oğludur? Estağfurullah. Siz siz onlara niçin İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz derseniz Hristiyanlara derler ki İsa öyle emretti. E gerçekten İsa aleyhisselam böyle bir şey emreder mi? Bunun böyle olmadığını Maide suresinin sonunda görebiliriz. Dolayısıyla kardeş inşallah sizden rica ediyorum eğer acizane yani benden bir nasihat kabul ederseniz e, mezheplerle ilgili konuşmamız yani veya görüşümüz uzun bir konu olacaktır. Biz gerçekten Resulullah'ın dışında aleyhissalatü vesselam kimden gelirse gelsin onun sözünü alırız o sözün de, demin de söyledim sözün kimden çıktığına değil. Sözün hak olup olmadığına bakarız. Sözün kendisi haksa arras ve'l ayn deriz yani baş ve göz üstüne. Ama sözün kendisi hakla örtüşmüyorsa yani Kur'an ve sünnetle örtüşmüyorsa o zaman kimden gelirse gelsin bunu reddederiz. Niçin? Çünkü bizde masum imam inancı yoktur. Az önce İmam-ı Hanife'nin dediği gibi Allah ona rahmet etsin. Diyor ki biz insanız. Bugün bir söz söyler, yarın ondan vazgeçebiliriz. Bunu da söylerken kime söylüyor? Kendi talebesine. Eee İmam Ebu Yusuf onun en meşhur talebelerinden biri. Ona diyor ki dikkat et ey Yakup. E, e, dikkat et ey Yakup. Benim diyor ağzımdan her çıkanı yazma. Çünkü bugün söylediğim şeyi yarın vazgeçebilirim. Dün söylediğim bir şeyden bugün vazgeçebilirim. Çünkü biz insanız. Ve bunun gibi bunun gibi e, Allah onlara rahmet etsin. Onlardan gelen bir sürü nakil vardır. E, Musa abi eğer müsaitsen o linki bir daha at. Belki demin kardeşimiz almamış olabilir. Orada iman ve taklit. E, amelde taklit diye bölümlerimiz var. E, i̇nşallah Allah nasip ederse e, gerçi o dersin günü yok burada. Musa abi bizi yakaladığı zaman e, yapıyoruz o dersi. Hala devam ediyoruz biz bu konuyu işlemeye. Dolayısıyla birisi gelip bize derse ki örnek verelim. Sakal kesmek caizdir. Hemen onun bu sözünü alırız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e götürürüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların dediğini demiş mi bakarız. Bunların aksine söz söylediğini görürsek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tutarız. Ashab onu nasıl anlamış yine buna bakarız. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakalınızı kazımayınız. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet ediniz derken ashab da bunu uyguladığını görürüz. Bize bir başkası çıkıp da derse ki e, Hanefi mezhebine göre sakal kesilebilir. Gerçekten İmam Ebu Hanife bunu söylemiş mi ona da bakarız. Bu İmam Ebu Hanife'nin mi değil mi? Niçin? Çünkü Allah hamdolsun o ilim günümüze kadar ulaşmıştır. Diyelim ki ne bunu İmam Ebu Hanife söylemiş? Evet gerçekten onun sözü. Dediğim gibi kimden gelirse gelsin bir kenara koyuyoruz. Çünkü İmam Ebu Hanife'nin bu sözü bu konuda ashabın anlayışına ters düşmüştür. Ancak ben konuyu anladığınıza inanıyorum acizane. Allah sizlerden razı olsun. Sizi buralarda görmek güzel. Sizin ilme düşkün olmanız güzel. Allah Azza ve Celle'nin dinini doğru anlama gayretiniz güzel. Gerçekten Allah sizlerden razı olsun. Ben gerçekten sizlere dua edeceğim kardeş. Siz de bana hakkınızı helal ediniz. Belki haddim olmadan ben odaya girdim ve söz sözlü olarak konuşma ihtiyacı hissettim benim hakkım hoş helaldır size siz de helal edin Allah sizlerden razı olsun Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı dos doğru yolda sabit kılsın inşallah tekrar görüşürüz biz hemen hemen her zaman bu odada oluyoruz Allah'a emanet olunuz selamu ve rahmetullahi ve barakatuhu